Selamlar, merhabalar sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 4.35'i gösterirken, 16.35'i gösterirken yine sizlerle beraber bir devre programdayız programındayız inşallah her zaman olduğu gibi. Bugün de geçen programlarımızda hep bahsettiğimiz konular var. Genel olarak inşallah bugün o programların bir konsantresi, toplaması olacak. Çünkü ortak bir konu, hep bahsettiğimiz konulardan birisi. Bugün Hakan Efeoğlu sevgili dinleyiciler bizim konuğumuz. İnşallah kendisiyle beraber yine iman hakikatleri üzerinde Allah'ın yaratılışının, yaratışının mükemmelliği üzerinde inşallah duracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Hakan. bulduk. Evet bugün tasarım diyeceğiz. Tasarım örneğini, tasarım nedir bunun üzerinde duracağız. Gerçi biz çok programımızda hep tasarıma örnekler verdik ama... Evet. Tasarımı biraz da e, ana konu olarak bugün, yani bugünkü ana konumuz bizim tasarım olacak inşallah. Evet Öncelikle inşallah. Tasarım kavramı derken ne anlamamız gerekiyor, tasarım e, nedir? Şimdi bir kere tasarım, e, endüstri devrimiyle birlikte ortam, ortaya çıkan bir kavram. Hı hı. E, endüstriyel ürünlerin ortaya çıkması sonucunda bunların bir planlama sürecinin olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu planlama süreci içinde tasarım kavramı tam olarak ortaya çıkıyor. ...bugüne geldiğimizde de sırf tasarım için uğraşan insanlar ayrı bir meslek dalıyla ilgileniyorlar. Hmm. Endüstri ürünleri tasarımcıları deniyor bunlar, endüstriyel hmm. tasarımcılar. E, yaptıkları işler normal mühendislikten farklı biraz daha. E, olaya biraz daha hakimler. İki konu üstünde özellikle uzmanlaşıyorlar. Bir formlarıyla yapılan tasarımların formlarıyla, yapıları ve şekilleriyle... Bir de bu şekillerin kullanım amacıyla ilgili özellikle çalışıyorlar. Örneğin bir sürahi tasarlandığını düşünürseniz sürahinin rengi, işte büyüklüğü, cam olması ya da plastik olması hep formuyla ilgili özellikler. Ama kullanışlı olması açısından muhakkak suyun akacağı bir ucun ya da tutulacağı bir kulpun olması şartı. Eğer siz o suyun akacağı ucu yapmasanız ya da kulpu yapmasanız sürahi ne kadar renkli ne kadar güzel olursa olsun hiçbir işe hiç yaramaz. Şey yaramaz. Evet. Dolayısıyla bir tasarımın dolayısıyla en baştan muhakkak kullanıma uygun olarak bir kere de tasarlanmış olması da çok önemli. Hmm. Fakat insanların yaptığı tasarımlar deneme yanılma metoduyla düzeltilebiliyor. Dediğim gibi diyelim ki kulpu iyi yapamadınız. Bir dahaki bir üründe Yeniden tasarlayıp daha düzgün bir tasarım yapabiliyorsunuz. Doğadaki tasarımlarda böyle bir şey var mı? Şimdi doğadaki tasarımlar direkt canlılığın kendisiyle, hayatın kendisiyle ilgili olduğu için bunlarda geriye dönüş olması söz konusu değil. Deneme yanılma. Yanılma imkanı yok. Örneğin bir kuş olduğunuzu düşünün ve e, kayalıklarda yaşıyorsunuz ve denizden balık avlayarak besleneceksiniz. Kanatlarınızın olması gerektiği bir şart bir kere gerekliliği. Dolayısıyla bir kere de uçmayı başarabilmeniz gerekiyor. Yani diyelim ki küçük bir kanadınız var uçamıyorsunuz onu attınız kendinizi aşağı, ya ölüyorsunuz ya uçuyorsunuz. Arada bir sonuç yok yani bir kere de kesin bir çözüm gerekiyor. İnsanların yaptıklarından farklı bir şey söz konusu. Yani doğadaki tasarımların en bariz özelliği doğadaki tasarımlarda deneme, yanılma yolu yok. Yok. Bir seferde mükemmel ulaşması zorunda. gerekiyor. Yoksa sistem bitiyor yani. Evet. Yani mesela sizin kalbiniz dakikada diyelim ki 60 defa atıyor. Evet. Bütün insanların yaşamları için gerekli olan bu. Eğer bu 20-30'a düşerse siz dolaşım yetersizliğinden dolayı ölüyorsunuz. Yani ilk başta 20 ile başlayıp sonra 30'a, 40'a, 50'ye 60'a, 90'a, 100'e çıkmayın imkanınız yok. Yani ancak bir insan... İşte bir 70 boyunda 60 kilodaki bir insanın yaşayabilmesi için kalbin dakikada en az 60-90 kez defa atması gerekiyor. Çok daha azı veya çok daha fazlasıyla bunu başarmanız mümkün değil. Dün gece Discovery Channel'da bir belgesel seyrediyordum da orada kalp ameliyatı yapıyorlardı. Evet. Kalp o kadar zayıf düşmüş ki atmıyor. Hı -hı. Dışarıdan bir takviye yapıyorlar. Evet. Yani onun belli bir dengede olması lazım ki tabii. kalp kendini toplayabilsin. Çok hassas. Tabi yani şimdi biz burada sadece bir konuyu indirgeyip konuşuyoruz. Yani evet. bir tek kalbin kan pompalama özelliğinden bahsediyoruz ama aslında canlıların vücudundaki tasarımlar bu kadar basit değil. Hı -hı. Yani bir kalbin çalışabilmesi için kanın özellikleri de devreye giriyor. Orada da bir tasarım Tabii. Var. Yani kanın çok daha kalın ve e, akışkan olmadığını düşünün. Hı -hı. Mesela kanın pompalama görevini o zaman siz bayağı bir sekteye uğratırsınız. Hı -hı. Hatta bazı rahatsızlıklarda o sebeple kanı özel inceltici, özel sıvılar verilir. Mesela kan Hı -hı. çok koyulur. Özel bir inceltici verilir. Yoksa çok koyu olursa bu damarlarda tıkanıklık yapıp sizi öldürüyor çünkü. Hı -hı. Hı -hı. Dolayısıyla dediğim gibi bir sürü argümana bağlı orada. Tek Hı -hı. bir kalbin hacmiyle bu işi bitiremiyorsunuz. Evet, evet. Yani bir canlının bir aşama geçirip gelişmesi için normalde sanılandan çok daha kompleks faktörler devreye giriyor evet, aslında. Evet. Yani dolayısıyla bir tasarım demiş Sürahiy örneğini verdik çok basit. Bir Sürahi'nin kullanılabilmesi için bir kulpu bir de ağzından bahsettik mesela olması gerektiğini. Ama canlılıkta Orada çok farklı şeyler giriyor. Neler giriyor mesela atıyorum şeffaf olması için cam ya da plastik olması gerekiyor. Hı hı. Siz orada çömlek gibi bir şey kullanırsanız o görevi yerine getiremiyorsunuz. Bunun gibi daha da çok fazla evet, evet. çeşitlendirebiliriz. Benim yani şu anda anlattıklarınızdan anladığım iki madde. Bir doğadaki tasarımlarda bir deneme yanılma yolu yok. Bir hı hı. de doğadaki tasarımla bizim Bizim tasarımlarımızla doğadaki tasarım arasındaki fark. Mesela biz ile bardak arasında o kadar bağlantı olmasa da oluruz. Evet. Ama kalple ciğerler arasında mutlaka bağlantı olması lazım. Tabii. Beyin arasında değil mi? Hı hı, kanla, ciğerle, kalple, bardakla. Yani bunu ben e, daha kolay bir örnek vereyim. Bir kamyon tasarladığınızı düşünün. Ki bunları da özel bir tasarım departmanları oluyor normalde. Hı hı. Kamyonu çok güzel tasarladınız. İşte yükü taşıyacağınız yerde o karosar denen bir şey vardır böyle bir kibrit kutusuna benzer hani. Hı hı. Onun mesela kenarlarını yanlışlıkla tasarlayan kişinin içeri doğru ilk tasarladığını düşünün. Evet. Yani arabanın motoru, şoför mahalli, tekeri, çekişi ne kadar mükemmel olursa olsun size o karoseri eğri yaptığınız için yük kapa taşıma kapasitesini evet. azaltmış oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu yanlış bir tasarım oluyor. Evet. Ama bu kamyon yürür mü? Yürür. Endüstriyel açıdan bakarsanız az da olsa kullanma imkanınız var. Ama demin bahsettiğimiz kuş örneğinde olduğu gibi yarım kanatlı bir kuşun uçması mümkün değil. Şimdi e, tasarım anlatırken bilim, bilimin içerisinde tasarım kabul edilen bir kavram. Yani bir, muhakkak kabul ediliyor da bilim adamları buna bakış açısı nedir? Çünkü biz mesela tasarım var dediğimizde otomatik olarak yaratıcı devreye giriyor. Yani, evet. Bir yaratılmış bir şey oluyor. Plan, program, hı hı. akıl var. Hı hı. Peki bilim buna nasıl bakıyor? Şimdi tasarımı. İnsanların e, şimdi bilimin ilk Fransız devrimden sonra e, bilimin gelişmesiyle birlikte insanların bu inancından ayrı bir şey olması gerektiği kanaati uyanıyor insanlarda. İşte bunun da ilk başlangıcı gerçi insanın daha eski kökeninde de var. Fakat esas olayın başlangıcı Lamarck ve Charles Darwin'de başlıyor. Hı hı. Lamarck ve Charles Darwin diyor ki yaratıcı ayrı bir şey diyor. Doğadaki olaylar ayrı bir şey diyor. Tamamen birbirinden ayrılması gerektiğini iddia ediyorlar. Ve dolayısıyla doğadaki olayları bir takım sebepleri muhakkak dayandırıp açıklamaya çalışıyorlar. Hı hı. Diyelim ki kuşla, demin örnek verdik kuşun kanatlanıp uçması. Şimdi diyor ki Kuşun kanatlanıp uçması diyor. Bir takım sebeplerden olayı oldu diyor. O da şudur diyor. İşte budur diyor. Bu olaydan sonra da kanat şöyle bir şekil aldı. Sonraki olayda şöyle şekil aldı. Bir takım sebep ve sonuç ilişkileri sonucunda açıklama yoluna gidiyorlar. Hmm. Şimdi bu yakın zamana kadar bu çok kabul gören bir açıklamaydı. Ancak sonradan e, özellikle Michael Behe adı verilen bir Amerikalı profesör var. Hmm. Bu mikrobiyoloji ile ilgileniyor daha çok. Bir bakterinin tüycüğünün özellikleri üzerinde araştırma yaparken o çok basit gözüken tüycükte çok inanılmaz karmaşık bir sistemin olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Ve ilk ciddi doğadaki tasarım kavramını ortaya koyan kişi olarak kabul evet. ediliyor zaten. Çünkü o basit o bakteri çünkü Charles Darwin'e ve onun fikrini paylaşanlara göre en ilkel canlı evet. ve çok basit bir yapısı var. Fakat bu bakterinin üstünde hareket etmesini sağlayan e, bir tüyücük düşünün. Ya da bir sürü tüyücük de var bazılarında. Bu tüyücüğün ana gövdeye bağlı bir ucu var. Bu bağlı uçta 250 çeşit protein var. Birbirinden farklı. Ve bu 250 çeşit protein olmasa o tüyücüğün hareket etmesi mümkün değil. Tüyücük çünkü kendi ekseni etrafında küçük bir hareket yapıp dalgalanmaya sebep oluyor. Ve bu bakteri ve diğer tüylü. E, Mikrobiyolojik canlıların hareketini sağlıyor. Mesela spermde de var. İnsanın solunum sistemindeki e, soluk borusunun içindeki tüycükler var. Mesela onların bağlı olduğu hücreler var. Hep bu sistem var. Ve bu sistemin incelendiği zaman bir elektrik motoru kadar karmaşık olduğuna karar veriliyor. Hem yani bir elektrik motorunun şimdi dinleyicilerimize bir ana ekseni vardır. Bir de etrafında hareket etmiyoruz. Ee, ama bir eksen içinde hareket eden bir eksen vardır. Biri işte rotator, biri stator adını alır. Sarımlar vardır. İşte onun elektriğin girmesi vardır. O elektriği motoru harekete geçirmesi vardır. Ortada manyetik alanlar vardır. Son derece karmaşık bir sistemdir sonuç itibariyle. Hı. Hatta bu işi bilen elektrik mühendisleri için bile bazen içinden çıkılmaz durum alabiliyor böyle bir motoru tasarlamak. Böyle bir motorun Gözümüzle bile göremediğimiz bir canlının içindeki bir tüyücükte olması insanlığı hayrete düşürüyor tabi dolayısıyla. Ne diyorlar peki bunun için? E, tabii ki bir yerde artık kabullenme zorunda kalıyorlar. Nitekim New Scientist, e, Science gibi dünyanın en saygın kabul edilen ki bunlar evrimci dergiler, evrimi savunan evrim teorisini savunan dergiler doğadaki tasarımların varlığını kabul etmeye başladılar. Bunları da yazıyorlar Hı. ve gündeme getiriyorlar. E, ve dünyada da e, yaratılışçı olarak adlandırılan ki evrimciler daha çok nitelendirmeyi yapıyor. Böyle bir nitelendirmeyi yapıyor. Ee, evrimciler yaratılışçıların çok sayıda tasarım ortaya çıkarmasından ve örneklenmesinden artık rahatsız olmaya başlıyorlar. Hmm. Çünkü doğadaki tasarımların olduğu ortaya çıkması. Mesela siz diyorsunuz ki e, suda bir balık vardı. İşte sular kurudu. Dolayısıyla balıklar da ...karaya çıkıp beslenmeye başladılar bu evrin teorisinin sudan karaya çıkışının hikayesi. Fakat sonradan birisi çıkıyor diyor ki ya diyor, tamam balık sudan karaya çıkmış oldu. Ama sudan balığın karaya çıkması için sadece ayakların çıkması yetmiyor. Orada bir solunum sistemi değişiyor, derisi değişiyor, ee, dolaşım sistemi değişiyor. Dolaşım sistemi değişirken belki kanın etkisi içinde dolaşan kimyasal malzemeler değişiyor... İşte biri sudaki eriyik oksijeni alıyor karaya çıkınca farklı bir oksijen alıyor. İşte vücudun iç, suyun içindeyken ısıtma gibi bir problemi yok balığın suyun ısısında yaşıyor çünkü. Ama karaya çıktığı zaman güneş var gölge var vücudun ısıtılması lazım yani onların hepsi bir problem. Bunun çok karmaşık olduğu ortaya çıkınca şimdi çünkü Darwin'in zamanında Charles Darwin'in ya da Erwin teorisini savunanların zamanında bu kadar yoğun bir bilgi ve araştırma da yok. İnsanlar artık bir mikrobun ucundaki tüycülüğü inceleyebilecek kadar bilime sahipler. Ve bu incelemeler e, artık evrimcilerin anlattığı basit hikayelerle açıklanamaz hale geldi. Hı, tatmin etmiyor yani. Evet ama yok kesinlikle tatmin değilim, etmiyor ve yani. karmaşık. Şimdi Hı. evrim teorisi de sürekli her şey bir sebep sonuç ilişkisinde Hı. açıklamak zorunda kaldığı için Hı. yani artık o tüycüğün ucundaki motorun niye oluştuğunu açıklamak Hı. zorunda. Hı. Nasıl Hı. oluştuğunu açıklamak Hı. zorunda. Hı. Şimdi öyle bir şey de olmuyor. Çünkü tüyücüğün içindeki 250 proteinden biri olmadığı zaman o motorun çalışmadığı artık kabul ediliyor. Hmm. Dolayısıyla o tüyücüğün bir önceki aşaması yok. Bir anda. Bir anda ortaya çıkması gerekiyor. Hmm. Bir anda ortaya çıkmak demek yaratılış, yaratılış demek. Yaratış çılgın kabulü demek zaten. Hmm. Evet. Peki doğadaki tasarımlara biraz daha somut örnekler verebilir miyiz? Incelersek? Şimdi dediğim gibi bilimin gelişmesi sonucunda Doğadaki tasarımların sadece mikrobun üstündeki tüyücükle, bakterinin üstündeki tüyücükle kısıtlı olmadığı ortaya çıkıyor. Hı -hı. Neler var? Bir kuşun kanadından tutun. Hı -hı. Ee, bir balığın yüzme sistemine kadar mükemmel Hı -hı. tasarım sistemleri var. Hı -hı. Şimdi bir kuşun bir kere kendisi zaten başlı başına bir tasarım. tasarım. Çünkü bir kere uçabilmesi için kemik yapısı diğer canlılardan farklı tasarlanıyor. Hı -hı. Son derece hafif, içi boş ama sağlam. Hı -hı. Bu zaten bir tasarımın kendisi. Yani bir fabrikanın müdürü yeri dese ki size. Bana öyle bir kemik tasarlayın ki siz de kemik üretebiliyor Hı -hı. Hı -hı. fabrikanızda. Fakat de, deyin ki insanlarınkinden farklı ya da işte kedilerinkinden köpeklerinden farklı olsun. Son derece hafif olsun. Ama sağlam da olsun. Yani Hı -hı. bir darbede yıkılmasın. Esnek olsun. Hı -hı. Anında <gülüyor> hareket edebilsin. Evet. Aslında biz şu anda şöyle diyebilir miyiz? Biz Allah'ın bin bir ismi var, çok ismi var. Biz hikmet ismini açıklıyoruz diyebilir miyiz burada? Tasarım tabii ki. Tabii tasarım bir hikmet ve Allah'ın hikmetini öğrenme bilimi aslında evet, bir yerde. Bir de kağıdı tasarım bunun yani. Yani şimdi bilim adamları birçok biyolog var. Yani bir karıncanın anteninin yapısına kadar inceleme yapan birçok bilim adamı var. Hı -hı. Ama siz burada Allah'ı arıyorsanız, bir yaratılış hikmetini arıyorsanız Hı -hı. bu sizin için faydalı bir hale gelmiş oluyor. Evet. Ama öteki türlü olursa ki bunu Kur'an'da Allah kendisi de söylüyor. Kitap yüklü eşeklere dönmüş oluyorsunuz. Yani eşeğin sırtına meydanlar usu da koysanız bir faydası hı. yok ona. Evet. Peki şu arum zambağı nasıl bir zambak? Birazcık bundan bahsedelim. Evet ee, tasarım örneklerimizden birisi bu. Hı hı. Arum zambağının yapısından biraz bahsetmek lazım. Hı hı. Aslında birçok evde süs bitkisi olarak bulunuyor bu. Hı hı. Ya da onun türevi ver çünkü bir sürü çeşidi var. Avrumzamba bir tane ortasında sarı bir başağı olan bir bitki. Böyle sarı bir başağı var. Ona da spadix adı veriliyor bilimsel olarak. Hı hı. Ve başağın etrafında da bir huniye benzer ve başağın etrafını çevreleyen beyaz bir yaprak var. Hı hı. Şimdi yapı olarak basit gözüküyor ama onun üreme sistemi çok hayrete düşürüyor insanları. E, programa gelmeden evvel de internette baktım ben bu konularda neler var diye. Bayağı da bir döküman da var aslında. Ve tasarım olduğunda ayan beyan ortaya koyuyor. Hangi sayfaya bakınız onda vereyim de internette inceleyen incilerimiz. Şöyle arama motorlarında Arum Maculatum, Maculatum diye yazılıyor ha. bir kelimeyle aradığınız zaman bu ha. konuda baya bir doküman karşınıza ha. çıkıyor. Bu sizde de var zannedersem bilim araştırmalar hazırlamış olduğu sayfalar. var. Evet. Ben esas onları kastettim yani. Evet. Şimdi e, Harun Yahya'nın e, Bitki adresinde. Bu bitkiyle ilgili detaylı bilgi var zaten. Hmm. Resmi de var. Biraz sonra anlatacağımız sistem de içinde. Hmm. Ee, bitkimizin özelliği senede bir kere döllenme yapması. Yani sene bütün 365 gün içinde bir günde dölleniyor. Bu döllenmeyi yaparken yani polen salmasını kastediyorum döllenirken. E, polen salmadan önce bu bitki vücudu metabolizması çiçeğin kendisi ısınmaya başlıyor. Bu spadix dediğimiz ortadaki başak kısmı. Isınmayla birlikte Amonyak gazı kokusu salgılıyor Amonyak gazı salgılıyor hı hı. Bu amonyak gazının özelliği Dışarıdan bitki ve Diğer böcekleri cezbetmesi Ve kendine çekmesi Ve Böcekler bu bitkin Spatix denen kısmına bu koku dolayısıyla geliyorlar hı. Ve de sıcak olduğu için de geliyorlar Fakat Çiçeğin bu spatix denen kısmının Üzeri yani bu başağın üstü Kaygan bir sıvıyla kaplı yani böcek geliyor oraya geldiği zaman kaygan sıvının olması sebebiyle başağın ucundan aşağı doğru düşüyor. Şimdi aşağı düştükten sonra yeni bir yapılar var başağın dibinde. O yapılar işte bir dikenli yapı var. Peki kaç, kaçamıyor mu böcek? Yapışıyor ha, artık kayıyor Hayır yapışma yok. değil kayma bu. Yani ha. böcek oraya o şeyin amonyan etkisi bir ısı bir de besin kokusu. Ha. Onu yemek için geliyor ve yeni, kayıyor, kayıyor aşağıya ha. doğru. Ha, aşağı, kayıyor. aşağı doğru kayıyor. Ve dibinde bu başağın dibinde bir dikenler var. Dikenlerin altında bir tane dişi çiçeklerin olduğu bir hücrelerin olduğu bölüm var. Ondan sonra bir kısır yine dikenli bir başka bir bölüm var. Onun altında da erkek çiçeklerin olduğu pol bir kısım var. Şimdi bu şey düşüyor aşağı. Bu dediğim gibi yalnız 365 gün içinde bir kere olan bir olay bu. Kayıp düşüyor. Düştükten sonra en dipte ...bu erkek çiçeklerin olduğu yerde... ...şekerli özel bir sıvı salgılanıyor. Hı hı. Çiçek, böcek oraya düşüyor... ...ve dikenler çıkışı kapatıyorlar. Böcek... ...orada bir geceyi geçiriyor. O geceyi geçirirken de... ...çiçeğin salgıladığı o şekerli sıvıyla besleniyor orada. Hı. Yani orada mesela... ...hapsedilip kalsa belki ölecek böcek. Fakat orada beslenirken... ...o gecenin sonunda... ...o günün gündüzünün gecesinin sonunda... Polen yağmuru başlıyor. Yani yukarıdaki dişi çiçekler polen yağmuru oluşturuyorlar. Dökülen polenler aşağıda sıvıyla beslenen böceğin üstünü kaplıyor. Böceğin üstü kaplandıktan sonra yeniden gün doğarken o çıkışı kapatan dikenlerin hepsi form değiştirip bir merdiven şeklini alıyorlar. Çiçekte o dikenlerin üzerinden basıp dışarı çıkıyor günün sonunda. Ve üzerinde o çiçeğin polenleriyle yüklü olarak dışarı gidip bir başka arom zambağını ziyaret ediyor. Dolayısıyla onu döllüyor ve çiçeğin üremesini sağlıyor. Şimdi bu üremeyi amaçlayan kompleks bir tasarım. Çok. Çünkü şimdi bunu aşama aşama olarak sayacak olursak ben kendim kaç madde çıkartabilirim diye düşündüm. Bir kere bu amonyak gazının salgılanabilmesi için glutanamik asit adı verilen özel bir asit devreye giriyor. Yani şimdi bitkinin glutanamik asidi bir asidi bilmesi gerekiyor, hmm. moleküllerine, atomlarına kadar her şeyini bilmesi gerekiyor ve bunu ısıyla harekete geçirdiği zaman amonyan ortaya çıkacağını bilmesi gerekiyor, amonyan böcekleri kendisine çekeceğini bilmesi gerekiyor, böceklerin buraya konduğu zaman kayıp aşağıya düşmesini sağlaması gerekiyor çünkü bu kaygan kısmın yapısı da ayrı bir kimyasal sıvıyla salgılan hazırlanıyor. Yani çiçeğe o kayganlığı veren sıvının Kimyasal gelişimden de haberdar olması gerekiyor. Eğer kazılara o kayganlığı veremezse böcek aşağı düşmeyecek. Ya da tam tersi bir hata oldu, yapışkan oldu, böcek yapışıp ölecek. Yani döllleme olayı olmayacak. Artı mesela neden en dipte şekerli sıvı oluyor? Yani böcek oraya hapsetiyor, orada besliyor. Mesela orada şekerli sıvının üretilmesi. Artı o merdivenlerin şeklini alan formun bitki şeylerin dikenlerin. ...zamanlamanın mükemmel yapılması gerekiyor. O formu daha erken alsa... ...böcek uçup gidecek belki. Halbuki polen yağmuru olur, ...ondan sonra o merdivenler açılıyor. Şimdi bunun bir tasarım olduğu çok ortada. Tasarım olduğu Siz anlatırken bizim kafamız karışıyor. Yani değil ki o bitkinin... Tabii yani görmek lazım. Şey o yani. En azından <gülüyor> şemasını görmek yani lazım olayım. Tabii. Şimdi böyle bir şey yapabilmek için... Ha. ...bir makine mühendisi, bir mekanik ya. mühendisi... ...bir fizik mühendisi, bir kimya mühendisi... ...ya da bir endüstriyel ürün tasarımcısı olmanız lazım. Yani. Şimdi bunların ancak araya gelip bir araya gelip yapabildiği bir şeyi, bir bitkinin kendisinin yapması söz konusu olabilir mi? Kesinlikle. Değil. Dolayısıyla yine tek bir alternatif kalıyor. Ortada bir düzen var, çok kusursuz işleyen bir sistem var ve bu düzen varsa bunun da bir düzenleyicinin olması gerektiği çok ayan beyan artık ortada. Evet. Kainat edilgen yani. Tabi yani bir yerde şöyle bir düşünmeniz lazım. Diyelim ki evrim teorisini savunan biri olarak düşünüyorsunuz. ...bütün bunları aşama aşama gerçekleşmesi gerekiyor. Hmm. Yani bu sistemin... ...bir derece daha ilkeli yok. Niye yok? Dediğim gibi bu sistemden şekerli sıvıyı çıkartıp atın... Sistem bir işe yarayacak mı? Yaramayacak. Çöpe atacaksınız. Yani hmm. Arum zamba bir kerede bu işi... ...ya yaptı ya yapmadı. Hmm. Yapamazsa bitiyor. Soyu hmm. tükeniyor. Bir daha nesilini devam ettiremiyor. Hmm. Tıpkı bu bizim şeyimiz gibi biraz. Sürahinin sapının kulpunun olmaması gibi. Hmm. Hmm. Ama burada... Demin dedi ki, sürahinin bir sapı bir de suyu akıtacağı ucu yeterli iş görmesi için. Ama burada çok daha farklı faktörler söz konusu. Evet, evet. Hakan Bey bir aramız var. Bu tamam. aradan sonra inşallah doğadaki tasarımlar acaba bizleri nasıl etkiliyor, neler yapabiliyoruz? Tamam, Onlar üzerinde tabii. döneceğiz inşallah. Sizin i̇nşallah. kısa bir ara ardından bizler inşallah buradayız. Evet programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hakan Efeoğlu ile beraber inşallah doğadaki tasarımdan bahsediyoruz. Tasarım nedir ondan bahsettik. Eksikliklerinden doğadaki tasarımla insan tasarımları arasındaki farklardan bahsettik. Çünkü bir ayet geldi hemen aklıma da Allah misaller verir, örnekler verir ve örnek edinmeksizin de yaratandır bir ismi de baridir. Evet. Peki bu doğadaki tasarımlar e, bilim adamlarını, mühendisleri nasıl etkiliyor, neler yapıyorlar? Şimdi sizin söylediğiniz ayet tam denk geldi çünkü Hı -hı. hakikaten doğadaki tasarımlar insanlara örnek olacak kadar mükemmellikte ve e, açık söyleme gerekirse maalesef diyorum. Bilim adamları bunu ancak 3-5 senelik bir geçmişte fark etmeye başladılar. Hmm. Nitekim bu fark etme olayından sonra ayrı bir bilim dalı olarak gündeme gelmeye başladı. Biyomimetik ismi verilen özel bir bilim dalı gelişti. Ee, mimik kelimesinden belki hmm. dinleyicilerimizin bir kısmı bir şeyler çıkartabiliyordur. Taklit, biyolojik kökenli taklit esas kelime anlamı. Evet. Hmm. Yani Diyelim ki örnek en basit örnek Kuşların uçmasını örnek alarak uçak yapmak Bunun evet. en basit ve ilk örneklerinden biridir Fakat tamamen kendisine özgü bir bilim dalı olması Dediğim gibi çok yeni evet. ee, Bir 3 ya da 4 yıl evvel Tam olarak hatırlamıyorum e, Amerikalı da bir biyolog kadın e, yazar Bu konuda bir kitap yazıyor ilk defa Ve bu kelimeyi kendisi ortaya atıyor e, Bu kelimeyi ortaya attıktan sonra bu konu gerçekten çok kabul edilip ve tasvip görüyor. Birçok firma, endüstriyel firma kendisine biyologlar tutuyor. Normalde dediğim ki kimyasal malzeme üretiyor ama bir tane de biyolog danışman tutuyor. Hmm. İşte amaç da şu, bu biyolojik malzemeleri tetkik edip bunların içindeki üstün özellikleri çıkartıyorlar ve ilgili üretim departmanıyla istişare edip o malzemeleri üretmeye çalışıyorlar. Ne mutlu ki bize bu konudaki en ünlü ve dünyada en çok tanınan örneklerden birisi bir Türk profesörünün eseri. Ne? İlhan Aksay isimli bir ne? Türk profesörü. Ee, Ortadoğu Teknik Üniversitesi kökenli. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda. Ee, temel şeyi seramik üzerine eğitim alıyor. Ee, seramikleri pek çok kişinin bildiği gibi yüksek derecede ısıtıyorsunuz topraktan yaptığınız toprak kökenli bileşikleri. Bazen binlerce dereceyi buluyor bu ısı. 2000 dereceyi, 1500 dereceyi buluyor. Ve bu ısıyı üretmek çok büyük bir enerji ve özel bir teknik. Çok büyük bir e, maddi yatırım yapmanız gerekiyor. Evet. Ve yan ürünleri de çok fazla. Yani baş edilmesi gereken birçok problem var. E, İlhan Aksay'ın dikkat ettiği bir şey mesela midyelerin kabuklarında da seramik malzeme var. Hmm. Yani içinde bu gördüğümüz hedefler var ya Estridyenin kabukları evet. onların hepsi bir seramik Normalde kimyasal hmm. olarak hmm. Seramik özelliğini taşıyorlar hmm. Fakat midye kabukları suyun içinde En soğuk Şeyi artı 4 derece hmm. Yani artı 4 22 20 küsur derecesinde deniz suyuna kadar olursa Artık hmm. bu sıcaklıkta Bir midye seramik üretebiliyor hmm. yani İlhan Aksay'da Diyor ki madem bu kadar düşük ısıda seramik üretiliyorsa biz niye binlerce derecelik bir üretim yapmak zorundayız Hı, diyor. Evet. Ve midye kabuklarının üzerindeki bu seramik yapıyı e, suni olarak üretmeye çalışıyor. Ve başarıyor da bunla da muvaffak oluyor. Ve e, hatta o kadar güçlü ve etkili bir seramik üretiyor ki Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri bu serami ürettiği tanklarda zırh olarak kullanıyor. ...zırlama olarak... Hmm. ...istifade ediyorlar... Hmm. ...seramikten... Şimdi ...bu olaydan sonra birçok... Bir ...dediğim gibi biyolog... Hmm. E, ...endüstriyel tesislerde danışman olarak... ...çalışmaya başlıyor... ...işte bu demin sorduğunuz sorunun da cevabı... ...olmuş oluyor aslında hmm. doğadaki hmm. tasarım insanları... ...nasıl etkiliyor... Evet. ...işte böyle etkiliyor... ...en başka bir örnek daha verebilirim... ...aklıma ilk gelenlerden birisi... E, Dünya yüzme şampiyonalarında görmüştür birçok denizciğimiz. Eskiden normal short biçiminde mayolar giyiyorlardı yüzücüler. Hı hı. Artık bilekten boyuna kadar kapayan bir mayo ile yüzüyorlar. Hı hı. Fakat bu mayo'nun yapısı diğer mayolardan çok farklı. Mayoların e, yüzeyleri bizim göremeyeceğimiz kadar küçük mikroskopik boyutta özel oluklara sahip. Şimdi bu oluklar nereden geliyor derseniz? Köpek balıklarının üzerindeki pullar incelendiği zaman mikroskoplar altında her bir pulun üstünde bizim oluklu mukavvalar vardır bilirsiniz. Hı hı. O oluklu mukavvanın içinde de oluklar var hı hı. adından da anlaşılacağı gibi. O oluğa benzeyen özel kanallar olduğunu görüyorlar her bir pulun üstünde. Tabi mikroskobik boyutta normalde gözle görmüyorsunuz. Ve bu pulların hepsi öyle bir dizayn edilmiş ki üst üste getirildiği zaman köpek balığının burnundan kuyruğuna kadar özel kanallar var. ...boyulu boyunca, bütün vücudu boyunca uzanan... ...şimdi e, bu ne işe yarıyor... ...köpek balığı suda son derece hızlı hareket eden bir canlı... Evet. ...yani suyun sürtünme direnci var... Evet. ...bu direnci ne kadar azaltırsanız... ...suyun içinde o kadar hızlı ve rahat hareket edersiniz... ...daha az enerji sarf ederek hareket edersiniz... ...köpek balığının üstündeki bu oluklar... ...suyun direncini minimuma indiriyor... ...yani o olukları kaldırıp dümdüz yaparsanız... ...çok daha zor hareket ediyor köpek balığı... ...ve daha yavaş hareket ediyor... Şimdi bunu görünce özellikle Nike ve Speedo bunu keşfediyorlar ve Speedo ilk defa özel olarak böyle bir mayo tasarlayıp yüzücülerine giydiriyor. Hatta dünya yüzme şampiyonu var Australya'da ünlü bir yüzücü. Bu mayo ile ilk defa yüzüyor ve çok büyük bir fark da hissediyor. Çünkü yüzmede biliyorsunuz saniyenin bindi bir kadar bir süre bile çok önemli sayılıyor yarışlarda. Ve bu kademelerdeki fark bu mayo giymekten ötürü kaynaklanabiliyor. Şimdi. Bir köpek balığının suyun direncini hatta bunu rible etkisi diyorlar bilim adamları özel bir şey bu. Hı -hı. Suyun direncini bilecek ve bu direnci en aza indirecek yapıyı bilecek artı bu yapıyı yapacak. Bir köpek balığının bunu düşünmesi zaten mümkün değil. Hı -hı. Artı bunun tesadüfen ortaya çıkması nasıl olur? O yani, da ayrı bir konu yani. Hiç alakası yok. yok. <gülüyor> hiç bilmeyelim yani, en Tabii yani şimdi burada 3 e, tane örnek saydık bir Hı -hı. En başta rumzan Bağı, arkasından seramiklerden bahsettik. Bir köpek balığının üzerindeki pulun birinin mikroskobik detayından bahsettik. Şimdi bunlar e, dediğimiz gibi evrim teorisini tek başına aslında vicdani olarak, objektif olarak bir bilim adamı bakarsa evrim teorisinin gerçekçi olmadığını düşünmesi için yeterli. Ama dediğim gibi objektif ve vicdani olarak bakması gerekiyor. Yani böyle bir şeyin evrimle gerçekleşemeyeceği ortaya çıkmış oluyor. Burada çok ilginç bir enteresan evrim teorisi yaratıcıyı bilim adına reddediyor. Ama işin bir cilvesi herhalde bu artık bilmiyorum evrimcilerin bilimin kendi evrim teorisini çürütmeye başlıyor artık. Sırf bunlarla kendi kendine inkar ediyor artık. Başka da pek çok herhalde örnekler verebiliriz Evet tabi çeşitlendirebiliriz yani dediğimiz gibi bu bir e, midyenin kabuğundan bir köpek balığının puluna kadar bir insanın saçından gözündeki kaşa kadar hı hı. her şeye kadar bu tasarımları görmek çok mümkün. Hı hı. Çünkü artık bilimin kapasitesi çok arttı. Hı hı. Bilim kapasitesi arttığı için e, bu programda biz vaktimiz yettiğince bunları dile getirmeye hı hı. çalışacağız. Doğadaki tasarımlardan e, somut örneklerden birisi de kuşlardan bahsetmiştik. Programın başında yine ondan bir örnek verelim. Baykuş kanatları. Şimdi e, öncelikle olayın endüstriyel boyutunu bir ele alalım Hı -hı. isterseniz. Hı -hı. E, uçak teknolojisinde kuşların çok büyük bir etkisi var. Yani bunu artık bütün bilim adamları biliyor ve bunu da taklit etmeye de çalışıyorlar. Örneğin e, stelt uçakları vardır. Televizyonda birçok dinleyicimiz görmüştür. Radara yakalanmayan böyle üçgen şeklinde büyük uçaklar. Evet. Bunları radarlar tespit Hı -hı. edemiyor. Fakat yine de havacıları takmin etmiyor. Çünkü bir uçağın geldiğini yüzlerce metre uzaklıktan duyabiliyorsunuz. Çıkardığı ses dolayısıyla. Hı hı. Yani radarın görmesi gerek yetmiyor tek başına. Saldırı yapacağı noktadaki hedef tekilerin o gürültüyü duyması tedbir almalarına yol açıyor dolayısıyla. Yani bir uçağın hem radarda görünmemesi hem de sessiz olması işe yarıyor. Hı. Şimdi dolayısıyla bir uçak nasıl sessiz uçabilir? Çünkü uçak havada Hızlı hareket ediyor. Demin hani suyun direncinden bahsetmiştik ya. Hı hı. Uçaklarda havanın içinde hareket ettikleri için her ne kadar biz çok fazla hissetmesek de havanın da bir direnci var. Ve hızlı giden bir uçak bu havanın direnci sebebiyle çok büyük bir gürültü çıkartıyor. Hı hı. Yani bir uçak uçarken havadaki hareketi sonucu sırf havanın kendisinden kaynaklanan bir takım seslere yol açıyor. Havayı yırtıyor. Yani. Yırtıyor tabii çok büyük gürültüler çıkıyor. Birçok kuşta da kanat çırpma sesini duyuyoruz aslında. Ama uçak kadar değil tabii. Fakat bunların içinde baykuşlar en sessiz uçan can, kuşlar olarak biliniyor. Hiçbir evet. zaman bir sesini duyamıyorlar. Hatta Hı. nitekim öyle ki belki belgesellerde görmüştür dinleyicilerimiz bir fare ancak pençelerin arasına kasıldığı zaman kendisine bir baykuşun havadan saldırdığını hissediyor. Normaldeki çok hassas kulaklara sahip bir canlı fareler en ufak bir tıkırtılarda bile kaçabiliyorlar. Hı. Ama baykuş diğer kuşlardan farklı olarak son derece sessiz. Peki neden sessiz? Ona evet. birazdan değinelim tamam. e, inşallah. Peki. Şimdi sevgili dinciler, İstanbul için ikinci ezanı ardından baykuşlardan bakalım ne gibi örnekler almışlar. Kanatların özellikleri üzerinde duracağız inşallah. Evet programımız devam ediyor sevgili dinciler. Hakan Bey ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ee, i̇nşallah e, ben de bayan merakla Bekliyorum sonuç ne olacak söyle evet. dedim Sen de bekle dinleyicilerimiz gibi dedim <gülüyor> Peki baykuşların bu kadar Sessiz olmasının özelliği Kanatlarının özelliği Şimdi burada tıpkı köpek balığının pulundaki gibi Çok küçük mikroskopik detaylar var hmm. ee, Normalde bir kuş ya da Bir uçak uçarken bir cisim uçarken Hava akımı havada uçan cismin Yüzey üzerinde hareket ediyor hmm. Şimdi ee, kuşların kanatları üstünde Hava akımı uçarken Kanadın ucunda yani Önce feden aldır rüzgarı düşünelim hı hı. Üstünden aktı ve kanadın arka ucundan Çıkıp gidecek hı hı. Bu çıkıp gitme esnasında Tüylerin uçlarında ya da uçak kanatlarının Flap diye adlandırılan kesimleri vardır Hareketli Onların üstünde Bizim gözle göremediğimiz hava girdapları oluşur Yani hava böyle gelip Birden akıp gitmiyor dümdüz olarak Oluşan hava hareket sebebiyle havanın içindeki hareketten dolayı kaynaklanıyor. Bu girdaplar esas hava sırasındaki uçuş aşamasında ortaya çıkan seslerin kaynağı bu girdaplar. Yani girdap gir oluşmazsa ses çıkmaz. Evet yani hmm. bu girdapları oluşturmazsanız ya da çok evet. daha minik girdaplar oluşturursanız bu sesi yeniyorsunuz. Şimdi Baykuş'un... Tüylerinin ucunda da normal tüyler geliyor kanadın ucunda bildiğimiz sıradan evet, tüyler var. Evet. Bu tüylerin ucunda böyle bir tarağın dişleri gibi çok küçük tırtıklar var. Yani mikroskopik boyutta ama evet, bunlar. Evet. Şimdi dolayısıyla hava gelirken bu küçük dişlerin ucundan geçerken dağılıyor. O takip ettiği için tüyün yüzeyini. Ve binlerce küçük minicik girdaplar oluşuyor. Bir tane büyük girdap yerine minicik girdaplar, girdaplar oluşuyor. Evet. Bu minicik girdaplar sesin ortadan kaldırılmasına yol açıyor. Çok enteresan. Dolayısıyla baykuş diğer kuşlardan farklı olarak bu kuşlarda bu şeyler yok, yapı yok ve çok sessiz uçuyor dolayısıyla. Ve az önce anlattığımız gibi, girişte anlattığınız gibi yani doğadaki tasarımlarda öyle özellik var ki... Tüm sistemle bütün içerisinde e, evet, birlikteler. Evet. Yani şimdi gecenin sessizliğinde bir kuşun paldır küldür şey yapması Tabii. biraz abes kaçıyor. Evet. Yara, şeyde sadece bu özellik var baykuşta. Sessiz evet. olması. Tabii. Mesela. Yani Geceyle, baykuş gece uçuyor ve yani, sessiz, sessiz uçuyor. Gece de sessizdir. Tabii. Yani. Yani tek başına geceliyim. İşte ne bileyim, gece görüş sistemiydi vesaire de olur. Hı. Ama gürültülü uçar. Evet. Hiçbir işe yaramaz böyle bir şey. Yarasalarda da öyle değil mi? Tabii. Yarasalarda mesela gece göremez ama öyle sistemleri var yani. Evet. Tabi tabi tabi Tabii, tabii. tabii. Onlar, onlar ayrı bir konu yani. yani Onun ağır. için ayrı bir program yapmamız evet. lazım. Bilim adamdan çok başını ağırtan şeyleri de var. Evet. Yani i̇çinden çıkamıyorlar artık. O kadar karmaşık bir sistem. Ee, bizim baykuşların bu sistemi e, bilim adamlarının tasarımlarını etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Çok yeni bir örnek bu. Ee, Japonya'da Shinkansen adı verilen... Çok hızlı bir tren şu anda işletilmeye açıldı. Bu yeni bir tren. Yani normalde hızlı tren Japonya'da daha önceden de vardı. Fakat bu tren saatte 300-350 km hızla seyrediyor. Çok büyük bir hız. Ve bu size tahmin edersiniz konforlu bir yolculuğun ilk şartı sessiz uçmaktır. Hem trenin içindekilerin e, hem trenin içindekilerin sessiz bir ortamda olması gerekir. Artı treşim, tren yerleşim bölgelerinden geçtiği zaman... Dışarıdakilerin rahatsız olmaması gerekiyor. Evet. Fakat demin bizim kuşumuzun havada hareket etmesi gibi trende bu kadar hızlı gittiği zaman korkunç bir ses çıkartıyor. Hı hı. Ve e, yerleşim bölgelerinde rahatsız oluyorlar insanlar. Ve Japonlar da bu ulaşım sistemini kurarken şöyle bir kural koymuşlar. İşte e, bir trenin geçtiği yerde bir yerleşim bölgesi varsa bu trenin geçtiği yerden 10 metre uzaklıkta şu kadar desibellik bir sesten fazla sesin olmaması şarttır diye bir madde koyuyorlar. Hmm. Şimdi bu koydukları sınırda kırmızı ışıkta duran arabaların kalktığı sırada çıkardığı ses kadar bir ses miktarı bu. Halbuki bizim Shinkansen adı verilen bu Japonların yaptığı hızlı tren çok daha kat kat fazla ses çıkartıyor. Hmm. Ve dolayısıyla bu treni kullanıma açamıyorlar bu ses problemi yüzünden. Sonradan bu ses probleminin kaynağı nedir diye bir araştırma yapılıyor problemin. Ee, ve yapılan araştırmalar sonucunda Trenin tepesinde Enerji iletimini sağlayan bir parça var Pantograf adını veriyorlar buna Hı -hı. Yani bizim bu eskiden Tramvayların ya da Travloybüslerin üstünde böyle iki tane Direk vardı elektrik kablolarına Hı -hı. takılırdı Hı -hı. Hı -hı. Oradan elektriği alıp Çalışırdı şey tramvay ya da travloybüsler evet. Hatta banyo trenlerinin Tepesinde de var esas olarak Pantograf da buna benzeyen bir şey Böyle T şeklinde e, enerjiyi alıp trene veren ve hareket ettiren bir sistem. Yapılan araştırmalarda bu pantografın çok hızlı tren hızlı hareket etmesi sebebiyle havada o demin bahsettiğimiz problemlerden dolayı çok ses çıkarttığını buluyorlar. Hı -hı. Ve bunu nasıl yeneriz diye araştırmaya başlıyorlar. Trenin tasarımında çalışan baş mühendis bir kuş sergisini gezerken, kuş sergisini gezerken bizim bu baykuşun kanalının Hı -hı. özelliğini öğreniyor ve geri döndüğünde de siz bu treni tasarlayan ekibine diyor ki biz de bu pantografın üstünde kanatların üstünde T şeklinde dedik ya T'nin tepesinde hmm. bir kanat var hmm. ve dikmenin üstünde de kanat var. mikroskobik tırtıklar yaratsak, yapsak hmm. suyni olarak bu havanın ses çıkarma özelliğini yenebilir miyiz diye ve bu tırtıkları pantografın üstüne suyni olarak metalin üstünde deneyip yapıyorlar ve ses kesiliyor. <gülüyor> Dolayısıyla de Japon yönetmeliğine göre kullanılabilecek bir topluma, toplu taşıma aracı oluyor. Evet, Niye sayesinde? Bir baykuşun evet. tasarımı sayesinde. Evet, çok çok güzel. Başka daha var herhalde. Tabii. Yani bu trenle ilgili var. söyleyebileceğim bir şey var. Hı. Gene bu Shinkansen çok enteresan bir tren çünkü. Hı. saatte 350 km ile seyredince bir takım problemlerle karşılaşıyorlar mühendisler. Ve işin ilginci de e, bu problemleri hep doğadaki tasarımları örnek alarak e, Hı -hı. Aşıyorlar. Tabi. E, hatta ben kendim bu trenin tasarımcısıyla internet kanadıyla kendisiyle de Hı -hı. konuştum, bağlantı da kurdum. Bana da detaylı anlattı. Çok enteresan bir konu çünkü hakikaten Hı -hı. E, trenin bir başka çektiği sıkıntılardan biri de yüksek hızla bir tünele girdiğinde tünele gir giriş ve çıkış aşamasında çok büyük bir patlama sesi ortaya çıkıyor. Yani siz yüksek bir cisimle dar bir alana girdiğinizde evet. havayı sıkıştırılması dolayısıyla bir sürü teknik olay ortaya geliyor burada. Hı hı. Gündeme geliyor. Mikrodalgalar bilmem neler bir sürü olay var. Sonuç olarak tren bu tünelden çıkarken çok büyük bir patlama sesi ortaya çıkıyor. Bu da tabii demin ki bu pantograf benzeri bir problem. Bunu nasıl yeneriz diye düşünüyorlar. Bunun iki türlü çözümü var. Ya diyorlar ee, bu tamamen trenin hacmi ile tünelin hacmi ün kıyaslanması ile ilgili bir problem. Diyorlar ki tünel, tünelin çapını büyütülürse evet, de, genişletilirse, evet. e, tren buraya girdiğinde hava sıkışmayacak ve bu patlama sesi ortaya çıkmayacak. Evet. Ama tünelleri genişletmek kolay bir olay değil tabii yani, Daha sonuçta evet. kilometrelerce oluyor evet. bazen bu tüneller. Evet. Daha onlamanız gerekiyor maliyet çok yüksek. Evet. Bunu pratik bir çözüm olarak bulamıyor, kabul etmiyorlar. Evet. Peki diyorlar o zaman trenin çapını azaltalım. O da, olmaz. o da olmaz. Çünkü zaten tren belli bir, bir çapta olması gerekiyor Hı. kullanılabilmesi için. Yani bir buçuk metre genişliğinde bir tren Hı. yapamazsınız. Ben bir de. metre genişliğinde ya da. Hı. Bu da çözüm değil. Peki nasıl bir şey yapabiliriz diyor Bu kuş derneğine giden baş mühendis benim konuştum Peki çözümü gene diyor doğadaki bir kuştan bulduk diyor. Yalıçapkın adı verilen bir kuş. İngilizler buna Kingfisher adını veriyorlar. Bu kuşun özelliği çok enteresan. Kuş küçük. Büyük bir kuş değil. Ve Suda balık avlayarak beslenen bir kuş. Hı -hı. Fakat e, metrelerce yüksekten suya dalıyor. Hı -hı. Gagasının ucu, ucunda da dikey bir biçimde suya dalıyor. Suyun içindeki balığı avlayıp çıkıyor. Şimdi adamın düşündüğü şu suyu diyor ki ben tünel gibi düşündüm diyor. Hı -hı. Kuş büyük bir hızla bu suya giriyor ve hiçbir sıkıntı çekmiyor bu aşamada. Hı -hı. Dolayısıyla bizde benzeri bir sistemi tünele giriş aşamasında oluşturabilirsek kuştaki gibi hmm. hiçbir sıkıntı çekmeden sıkıntı çekmiyor diye bir araştırıyorlar kuşun en büyük özelliği en tipik özelliği kendi vücudunun büyüklüğü kadar bir gagaya sahip olması Çok güzel. yani diyelim ki örnek olarak kendisi 10 santimse 10 santim uzunluğunda da bir gagası var gövdesinin uzunluğu 10 santimse gagasının uzunluğuna evet, gagasının bu uzunluğu sayesinde suya giriş aşamasında hiçbir sıkıntı çekmiyor hayvan Trene nasıl uyguluyorlar? Trene nasıl uyguluyorlar? Diyorlar ki biz bunu önce treni hemen adapte etmeyelim bir model yapalım diyorlar. Hı hı. Prototip yapalım küçük bir model yapalım. Ve rüzgar tüneline sokalım. Bakalım bizim şu an yaptığımız trenle ucuna gagaya eklenmiş tren arasında bir fark oluyor mu? Hı. Ve trenin ucuna gagayı takıyorlar modelin ucuna. Rüzgar tüneline soktuklarında havanın hiçbir direnciyle karşılaşmadığını buluyorlar trenin. güzel ya. Ve Diyorlar ki tamam biz bunu o zaman bizim trene gerçekte birebir adapte edelim. Ve normal lokomotifin ucuna kuşun gagasının birebir mod uyguluyorlar ve 12 metre uzunluğunda ek bir bölüm yapıyorlar lokomotifin ucuna. Hı -hı. Gaga şeklinde upuzun hı -hı. bir yapı yapıyorlar. Ve tren tünelden çıkarken hiçbir ses çıkartmıyor. Çok Şimdi burada yalı çapkınının suyun direncini, suya en kolay dalış sistemini bilmesi, işte bir gagası olacak bu gaga hareket etmesini zorlaştırmayacak, hafiflikte olacak, evet. formu olacak ince, uzun, sivri bir formu olacak yani Yalıçapkı'nın kendisi bir tasarım zaten, evet, evet. yani çapkının bu endüstride örnek alınan özellikleri çapkının başka özellikleri de var, kuşun kendisinin başka özelliklerine de artık başka bir program mı diyelim? Tabii, yani, ee, tabii. İnşallah haftaya devam edelim bu konu Hı -hı. gerçekten çok güzel, daha detaylarıyla da inşallah inceleriniz bu konuyu Vaktimiz doldu. Son olarak... E... Şimdi ben e, bir sürü örnek verdik burada. İnsanların hayatlarına etkimesi gereken şeyler bunlar aslında. Hı -hı. Yani düşünün ki bir kuşun gagasında bir bakterinin tüyücüğüne kadar e, kendini gösteren bir irade bir güç var. Hı -hı. Yani bu çok aşikar artık. yani Bilim çevrelerinin de kabul ettiği bir şey. Şimdi dolayısıyla bu gücün farkında olmak tek başına yetiyor mu? Esas soru o. Şimdi tek başına... ...farkında olmak bence yetmiyor. Çünkü... ...sizin her şeyinize hakim olan... ...her şeyinize haberdar olan bir güç varsa... ...onun sizden bir şeyler... ...isteyip istemediğini bilmeniz gerekiyor artık. Hem yani bir adım attınız... ...ikinci bir adım atmanız gerekiyor artık. Yani, hı hı. Çünkü o bir sorumluluk. Hı hı. Çünkü... ...sadece... ...bunları Allah'ın yarattığını kabul etmek yetmiyor. Çünkü... Önce şüphesiz Allah yarattı. Ayette de örnek olarak geçiyor. Sonra da e, büyüklenmeleri sebebiyle inkar ediyorlar. Hı hı. İlk başta vicdanları devreye giriyor insanların. Dolayısıyla bir Müslüman özellikle. Allah'a inandığını söyleyen bir Müslümanın bu etrafındaki bir kere bunları fark etmesi bir ibadet. Yani bir kuşun Uçtuğunu görüp onu gökyüzünde tutan gücün Allah olduğunu fark edip bunu bir anda olsa düşünmesi bir ibadet bir kere. Tefekkür deniyor herhalde. Tabii Hı -hı. tefekkür olarak adlandırılan bir ibadet. Şimdi bu ibadeti yaptıktan sonra dediğimiz gibi bir aşama daha geliştirip her şeyin Allah'ın hakim olduğunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten bizim hiçbir zaman kalbimizi attırmak gibi bir gücümüz yok. Biz istemesek de o atıp görevini yerine getiriyor. Hı -hı. Dolayısıyla Allah'ın her anımıza hakim olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani parçadan bütüne varmamız Mamız gerekiyor. gerekiyor. Evet. evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben de Hatem teşekkür de. ediyorum. İnşallah haftaya yine bir arada olacağız. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Ee, daha devam edeceğimiz konular vardı. Çok güzel gidiyordu. Ancak e, vaktimizin e, kısıtlı olması sebebiyle İnşallah haftaya devam edeceğiz ikinci bölümünü. Dostaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun.